Bu gibi yerlerde şöyle düşünmeli, söylemelidir. Ah keşke üstadım bu güzel su manzarasında bulunsaydı, sohbetiyle şereflenmiş olurduk. Evet böyle yerlerde sohbet çokça elverişlidir. Sohbet öyle güzel yerlerde, suların aktığı yerlerde dalgalanır. Mürid yüce talep ve maksada engel olan haset ve hatta gıptayı bile şöyle def eder. Ah keşke üstadım şu elbiseyi giymiş olsaydı, şu bineye binmiş olsaydı, şu kısır akıllılara cemali ve celali ile zahir olurdu der. Musibet ve nimet anlarında rabıtaya ihtimam ne güzel. Nimet anlarında şöyle tefekkür edilir. Üstadım bendeki zafiyeti, gevşekliği gördü. Allah Teala'ya yalvardı, rica etti. Onun duası sebebiyle, Allah Teala bana şu nimeti verdi. Binaenaleyh cenab Cenabı Hakk'a nimetini vermesi mukabilinde teşekkür etmem, üstadıma da vesile olması hasebince ayrıca bir teşekkür etmem lazımdır. Musibet anlarında da şöyle bir rabıta yapılır. Mürit, üstad bende kibirliliği, mağruriyeti, şımarıklığı ve gafleti gördü. Nefsimin kırılmasını diledi. Bunun üzerine Cenabı Hakk'a yalvardı. O da bana bu musibeti gönderdi. Şüphesiz Allah Teala'nın rahmeti kalpleri kırılmışların yanındadır. Mealindeki hadisin gereğince bu bela bana en büyük nimettir. Bana tevcih olunana bundan dolayı teşekkür etmem gerek. Bu musibet beni gaflet ve mağruriyetten kurtarır. Der ve kendisine gelen musibetin böylece hakikatte nimet olduğunu bilerek Allah'a ve üstadına teşekkür eder. Zikrin birinci kısmı lafsayı celaldir. Celal zikri yalnız kalp yahut hem kalp ve hem latifelerle olmak üzere iki kısımdır. İlk olarak müride öğretilecek 5000 celal zikridir. Bundan az veya çok olmasında zarar yoktur. Hatta bir işten dolayı birkaç gün terk edilse bile kazası gerekmez. Kalple zikretmek de Gelecekteki usule riayet etmekle olur. Celal zikrinin usulü ve keyfiyeti Salik abdestli olduğu halde kıbleye yahut üstadın cihetine yönelir. Duvara yakın yahut kendisini kuşatan bir örtü altına girer. Mümkünse sağ ayağını dikip sol ayağı üzerine oturarak diz çöker. Şayet kolay ise sağ ayağını sol ayağının altına koyar sağ kalçası üzerine oturur. Bu da zor görülürse bağdaş kurar. Önce tarif edildiği gibi 25 kere estağfirullah'tan sonra 5 Fatihasını okur. Sonra üstadına rabıta eder. Kalbi huzurun tahsili için istimdatta bulunur. Dudaklarını kapatır. Nefesini burnundan alıp vererek Allah Allah Allah der ve manası olan zatı bahtı tefekkür eder. Her bir yüzün tamamında diliyle bir kere ilahi ente maksudi ve rida'ka مطلوبi der. Allah Teala'dan başka maksatları olduğu için bu zikretmek davasında ve başka maksadı olmadığını itiraftaki yalancılığından eseflenir. Haşiye 11. Yani ya Rabbi şu ibadeti yapmakta dahi yalancı isem de ''Sen amelimi doğruya çevir ve doğruluğu bana nasip et'' der.